Elhamdülillah, illedi hedana lihada. Ve ma kunna nehtediye leulan hedana Allah. Ve ma tevfîqi ve acisâmi illâ billâh. Teqad câeturuslu Rabbina bilhak. Sallu alâ Resûlina Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٍ صدق الله العظيم. Allah manfâna <gülüyor> bil Quran la aẓīm Rabbil al-hayy al bil la illa al Rabbimiz bizi tekrar buluşturdu mübarek cemaatlerde cemailedi Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz Tebarek ve Teala meclisimiz mübarek eylesin. Amin. Cuma gecemizin faziletlerine bizi nail eylesin. Amin. Ölünceye kadar Cuma gecelerinde ilim meclisinde ihyalar nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu sohbet inşallah devam eder. Ben bundan dolayı Azimliyim, fakat sağlık sorunlarım tabii devam ettiği için, sesim de beni zora soktuğu için. Yarın akşam da televizyonda program başlıyor. Saat 8.30'dan sonra, 2-3 saat kadar da o sürecek. Onun için hanım sohbetlerini e, iptal etmek durumunda kaldım. Perşembeleri hanım sohbetleri olmayacak. Bunu ben de duyurmuş olayım. Neden? İşte o sesin kuvvetini yine biz... 15-20 milyon kişi yarın akşam izleyecek Onlar umumi ümmete harcayalım Çünkü ses artık Benim artık iktisatlı tasarruflu gitmem lazım Benim durumum iyiye gitmiyor Hem yaşlanıyorum hem hastalığım artıyor 13'ündür ki Birkaç senede bir kalp sorunu yaşıyorum Damar sorunu yaşıyorum 2 sene geçmiyor hastanelik oluyorum Her 2 senede bir 13 Ben artık kendimi idareli kullanmak lazımdır Çünkü tefsir devam ediyor Kitaplar devam ediyor Bu kadar hizmetler var yani Allah iman selameti versin hepimize. Ölürken de hayırlı ölelim inşallah. Evet. Onun için bir bu kaldı. Yani cemaatle istimamımız bir bu kaldı. Bir de Bursa'ya devam edeceğim. Ayda bir o benim kendi yerim. Yaptık orayı onun için. Onu bırakamıyorum. Bir orasına gidebiliriz. Başka da pazar günleri de şifa Şerif'i Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için biz o derse başladık. Onu devam edeceğim inşallah ona hanımlar da geliyor aşağı camiye artık 15'te bir o şifa şeriftir kainatın efendisi hakkıdır üzerimizde sallallahu aleyhi ve sellem bir de o kaldı başka da bir yerlere beni davet etmeyin kimse de davet etmesin boşuna efendim bunu buradan karar olarak ilan diyorum hiçbir sohbete hiçbir böyle konuşmalara katılamayacağım artık efendim bir yere gidemeyeceğiz dolayısıyla burayı muhafaza edelim inşallah Orada bir cemaat, bu da yine internet, radyo aracılığıyla bu da çok yerlere ulaşıyor. Bir de ilmi dersler olarak bunları bundan sonra e, ilmi derslere çevireceğim. Şu 54 farzı bitireceğim. Kutsi vaazlar, ondan sonra kebair günahlar serisine böyle ilmi seriler halinde ölürüz kalırız, arkamızdan eser olarak kalsın. Televizyonlarda, şuralarda, buralarda elhamdülillah bizim ardımızdan da sohbet olsun o konular, farklı konular konuşulmuş olsun ki... Ee, kalan ömür zamanını iyi değerlendirelim. Temas etmedik bir konu kalmasın İslamiyet'ten onun için. Onu da sıra, ders haline sokacağız inşallah. Hangisini yapacağız biz de bilmiyorum ama Rabbimiz Tebareke ve Teala vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Evet. Şimdi bunları duyurduktan sonra 54 farzdan hangisine kaldığımızdan not alan var mıdır? Evet. O hadis-i şerifi okuyayım inşallah. Şimdi kitap yanımda değil. O hadis-i şerifi e, nasip bize haftaya sözüm olsun kitap getireyim inşallah. Haftaya o hadis-i şerifi okuyalım. Onu bana unutturmayın ama buradaki arkadaşlar duyanlar önceden hatırlatsın. Sabahtan hatırlarım. Bu bizim görevliler. Onu bana hatırlarsın ki akşama ben onu getireceğim inşallah. Bu on birinci farza geldik miydi acaba? Kaç? Ondan not alın dediydim ama. Evet. Evet efendim. On üç. On üçüncü farz. Tövbe. He? Evet. iyi, peki. Elli dört olduğuna göre düz hesap otuz mu kaldı? Şimdi bu farzlar Allah'ımızın bize farzları Bunlar Üzerimizde 24 saatte başımıza gelen hadiselerden ibaret, hükümler. Haseni Basri Hazretleri buyuruyorlar. Bir mümin üzerine her şef ve ruzde yani her gece ve gündüzde 54 farz vacip olur. Bunların muktezasıyla amel etmek gereklidir. Bununla amel etmez ise bir kişi asilerden olur. Allah şah olur. Şimdi bunları madde madde saydık. Buraya kadar gelirecek. Birinci farz neydi? Zikrullah. Allah'a zikri. Bunlar ders ders yapıldı. O dersleri de bir seri halinde onu takip edip de arşiv geriye dönük hazırlansın inşallah. Çünkü 54'ü bir araya gelir yarın bir gün getirilebilsin. İkinci farz neydi? Elbise giyinmek. Setre avret yani namaz kılacağımız zamanda Mecburen avretlerimizi zaten örtmeden namaz kılamıyoruz. Bir de insanların görmesi haram olan yerlerimiz var. Onun için elbise giyinmekte nedir? Farz. Üçüncü farz abdest almak. Bunların hepsi konuşuldu. Dördüncü farz namaz kılmak. Beşinci farz cülüp olduğunda gusül almak. Altıncı farz rızık hakkında Cenab-ı Hakk'ın vaadi kerimine itimat ve tevekkül ile geçim derdinden emin olmak. Yani bu da bir iman meselesi. Aç kaldı, öleceğiz, edeceğiz. Bazı insanlar böyle evhamlı. Çok da zengin olmalarına rağmen e, bu evhamdan dolayı aç kalacağım diye böyle endişe edenler var. 7. var. Allah Teala'nın kısmet ettiği şeye kanaat etmek. Yani kanaat ki Rabbim cümlemize nasip eder. Kanaat, kanaat, kanaat. Ne önemli bir şey. Bunun zıttı hırs. Hırs adamı mahvediyor. Kanaat insana çok büyük zenginlik, bitmez, tükenmez hazineler bahşediyor. Allah'ın verdiği rızka efendim kanaat ederse Allahım da kurban olduğum ne yapıyor? Onun az amelinden e, razı oluyor. Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte "Men razıyeminallah bir rizgil yesir radiyallahu minhu bil amelil kalil" Ki, al, kim diyor, Allah'ın verdiği az bir rızıkla geçinip kanaat edip de razıyım Allah'ım derse diyor, Rabbim de buyurur ki ben de senin az ibadetinden memnun oluyorum. Az da ibadet etsen senden memnun oluyorum. Ne acayip bir şey ya. Sekizinci farz, helal yemek. Bu da çok önemli bir mesele. Bu zamanda pek helal yiyen de kalmadı gibi bir şey. Rabbim cümlemize helal kazanmak, helal yemek nasip etsin. Amin. Dokuzuncu farz, bütün işlerinde kafil mühimmat olan yani mühim işleri halletmeyi üstlenmiş bulunan Allahu u Teala Hazretlerine tevekkül etmek. Bu tevekküller hep anlattık bunları. Ders, ders, ders konuştuk değil mi? Deveyi bağlamadan tevekkül değil de bağlayıp da tevekkül yani. Bunların hep izahları yapıldı. 10. var kazaya rıza. Yani allah Teala'nın verdiği bir hükme yazdığı bir takdire ne yapmak? Razı olmak. Bu çok önemli. Çünkü rızasızlık insanı Allah'ın gazabına çarptırır. Rabbim ne buyuruyor? Men lem verza bi kadai ve lem yasfır ala belai Belama sabretmeyen, kazama rıza göstermeyen fel yekruc min semai Benim göklerimin altından çıksın ve le rabben Kendine benden gayri rap arasın, bulsun. Ben yani onu kulluğumdan attım buyuruyor. Onun için Kazaya rıza. Bu lafla olacak iş değil. Ne acayip işler insanların başına geliyor. İşte insan tahammül edemiyor. Allah'ım cümlemize rıza makamı ihsan eyle. 11. farz Allah-u Teala'nın kerem ve ihsan ile diye nimetlerine şükretmek. Bu da özel bir ders. Bayağı da anlatıldı. 12. farz sabır. Dinin yarısı sabır, yarısı Şükür. Eddin nusfan. El iman nusfan. iman iki parça. Fe nisbun sabri. Yarısı sabırdadır. Ve nisbun fişükrü. Yarısı şükürdedir. On üçüncü farz. Tevbe. Allah'ımıza yönelmek, dönmek, günahlardan dönüş yapmak. Bu da büyük bir farz. Allah'ımız ve tuğbu ilallahı cemiyat. Eyühe'l müminun. Ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin. Hiç içinizde ben tevbe etmesem olur diyebilecek bir adam yok. İçinizde ben tevbe etmeden geçinir giderim ben. Günahım yok diyecek bir kul yok. Hepiniz günahkarsınız. Hal böyle olunca tevbeden imtina edilemez. Şimdi nereye geldik? 14. dördüncü farz. Efendim şimdi dersimiz budur. Bunun da mayedi İhlas Şimdi buna inşallah Temas edeceğiz Diğer farzlar Tek tek söylenecektir Ama madem başladık bir hızlı gidelim Bari bir derste insanlar 54 farzı duysun Efendim 15. farz şeytana düşmanlık Allah'ım şeytana düşman bilin diye Yasin Şerif'te emrediyor. On altıncı var, hüccet ile amel etmek. Ne demek hüccet ile amel etmek? Yani İslam hususunda dini meselelerde rastgele değil de e, ayetten, hadisten, delillerden hareketle efendim İslam'ı böyle rastgele değil, ilim üzere, delil üzere yaşamak. Bu da bize farz edilmiş. Ondan sonra ölüme hazırlık yapmak. 17. farz. Ölüm geliyor, ona karşı hazırlıklı olmak. 18. farz, sevdiğini Allah için sevmek. Düşmanlık ettiğini Allah için düşmanlık etmek. 19. farz, iyiliği emretmek. Kötülükten neye etmek? Emri bil maruf, ney almünker. 20. farz, ana babaya itaat etmek ve iyilik etmek. 21. farz, sılay rahim. Akrabayı teallukatı arayıp sormak. Yirmi ikinci farz, emaneti yerine teslim etmek. Allah emrediyor, emanetleri ehline tevdi ediniz. Yirmi üçüncü farz, her işte Allahu Teala ve Resulüne itaat edip boyun eğmek. Yirmi dördüncü farz, kaçırdığın şeyler üzerine üzülmeyi, gelen şeylerle, kazançlarla sevinmeyi terk etmek. Kazandığından sevinmeyeceğin, kaybettiğinden üzülmeyeceğin. Nerede var böyle adam? Mumyak ara. 25. farz Allah'a isyan etmekten kaçınıp Allah itaat etmeye gitmek. 26. farz Allah Teala'nın yaratıklarından korkmayıp ancak Allah'tan korkmak. 27. farz geçmiş olaylara itibar etmek yani ibret almak. Geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden tefekkür ile ibretlenmek Düşünmek. 28. farz yer ve göğün acayiplikleri hakkında Allah'ın eşsiz sanat harikaları hakkında tefekkür etmek. 29. farz ma la ya'ni den dilini muhafaza etmek. Lisanı dünya ve ahirete yaramayan fuzuli konuşmalardan dili tutmak. Farz bu ya. Allah Allah. Bu insanların konuştuklarından efendim çoğunu ölçsen tartsan mala yanadır. 30'uncu var. Süizandan sakınmak. Yani insanlar hakkında kötü düşünmemek. Adam işte böyle gidiyor. Oradan giderken hiçbir şey yok. Aşağıda da şarapçı var, şarap satan mesela. Adam oradan giderken ulan bu şarap almaya gidiyor. Görüyor musun sarhoşu? Yani nerek içtiği de belli değil. Niye yani bu şimdi? Ben bu tipinden belli ya. O gözleri mosmor falan. Yapma bu hareketleri, yapma. Ben anlatamıyorum ki bu işleri. Otuz birinci farz, kimseyle alay etmemek. Dalga geçmemek. Mümin kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip sövmekten sakınmak. Farzlara bak. Oh Allah. Hicaya gel. Otuz ikinci farz, harama bakmaktan sakınmak. Yani namahremlere, efendim tabii, kadının da erkeğe, Şehvetle bakması. O da haram. İki taraftan nam-ıhrem bakmaktan sakınmak hükmü geçerlidir. 33. farz sözünde doğru olmak. Yalan konuşmamak anlamına geliyor. 34. farz sabt-i melahi'den sakınmak. Yani bu işte eğlence, çalgı aletlerinden sakınmak. 35. farz İlim tahsil etmeye çalışmak ve o ilmin gereğiyle amel etmek. Farza bak. Bütün hayatın şey oldu. Blok haline geldi. İlim tahsil edeceğin, ilminle de amel edeceğin. E bu, bunu yapan adam hiç daha fuzulü bir iş yapamaz ki. 36. farz ölçüyü tas tamam yapmak. Yani ölçerken e, ölçüde tartıda hak yememek. 37. farz Allahü Teala'nın azabından Emin olmamak. Yani bana Allah azap etmez. Ben cennetliyim, şöyleyim, böyleyim. Bundan sakınmak. 38. farz. ihtiyacını arz eyleyen fakir ve miskini yoksulu geri çevirmemek. Ya. Adama benden kalın ensen var. Git çalışsana falan. Böyle hareketler yapmamak. 39. farz. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek. Yani ne kadar da günahın olsa ümit kesmemek. Yok Allah beni yakacak. Ya ümit kesme. Yok ben cennete giremem. Şurum, yapma böyle ya. Bu da insanı kafir eder. Kırkıncı varz. Heva ile amel etmemek. Heva nefsin arzusu. Nefsin arzusuyla hareket etmeyeceksin. Halbuki bizim bütün hareketlerimiz neye göre? Nefsin? Ama tabii bir de meşru isteği var. Canı su içmek istedi. E, su içmek mübah iç yani. Ama <gülüyor> namazın içinde içme tabii. Oruçluyken içme. Ama ve lakin oruç mu bahtır su içmek. Şimdi bu saatte canı su içmek istedi. içersin. Efendim. Ama nefis hep neyi emreder? Nefsel emmaratun, bis su. Çokça kötülükleri emreder. Onun için nefsin arzusuyla hareket etmemek. Kırk birinci farz. allah Teala'nın kendisine ihsan ettiği maldan Allah yolunda infak etmekse zekat Fitre, kurban bunlar. Farz, vacip meseleler. Çünkü o sadaka buna girmez. Burada farzdan bahsediyoruz. 42. farz Harcamayı ölçülü yapmak. Bunlar hepsi hakkında ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. İnşallah. Harcamayı ölçülü yapmak, müsriflik yapmamak, elini çok açıp da sonra havaya açmamak, efendim çok sıkıp da alttan yalamamak, ortayı bulmak 43. farz verilen sadaka üzerine minnet etmemek, adama bir iyilik yaptığın zaman başına yani yardım yapanın yaptığın adam başına kalkmamak bu da farz ben sana şöyle iyilik ettim de böyle iyilik ettim, adama zekat vermiş zaten zekat Allah'ın farzı mecbur verecek adamın hakkı bu, fakirin hakkı zekat vermiş ondan sonra da adama iş yaptırmaya çalışıyor yani ben sana zekat veriyorum da sen şurayı da tüp, süpür be. Ya mübarek mi yani? Veyahut da ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım. Sen benim bir işimi yapmadın. E ne alakası var? Allah için malının hakkını veriyorsun. Bu da başa kakılmaz. Ondan sonra 44. farz e, Hayız halinde hanımına yaklaşmamak. Yaklaşmamak derken el değme yanar soba gibi değil. Cima etmemek cinsi münasebetten uzak durmak. Yoksa sarılırsın, efendim bir yatakta yatarsın, her türlü şey serbest. Ancak cinsi münasebet yasak. Göbekle diz kapağı arasından istifade edilemez. Ancak örtü varsa, pijama ile falan, o yine elini üstüne değdirebilir. Ve lakin, efendim, çıplak etine değmeyecek. 45. farz, bütün günahlardan kalbi temizlemek. Uuu! Kalbi bütün günahlardan temizlemek. Farza bak. Sade bu yeter. 46. farz, büyüklenmeyi terk etmek. Yani kibiri bırakmak. Hiç büyüklük taslamamak. 47. farz, yetim malını korumak. Başımızda tabii böyle bir şey pek gelmedi. Bir yetim, yani bizle alakalı bir yetimlik olmadı. Ama bazılarının bu işte sıkıntıları var. Kalmış mal ona. Muhafaza etmemiş. 48. farz ne müstehakka vermekle israf ve izahat etmekten hıfz etmek. Malı diyor hak etmeyene vererek boşuna harcayıp zayi etmekten korumak. Malı korumak da o da farz. He ben hiç mala falan değer vermem. İsteyen vursun. Böyle bir şey İslam'da var mı? Ha. Ya sen arabana bana amma da koruyorsun falan. Ben çok şeyim Dünya hiç metelik vermem. E, yolun ortasına bırakırım. Gelen vursun gelen geçirsin. Bu da haram. Öyle olur mu ya? herkesin vuracağı yere, arabayı niye koyuyorsun kardeşim sen? İşte onu da şey zannediyor böyle. Dünyaya metelik vermiyorum ya falan. Halbuki haram. Malını koruyacaksın. 49. farz 5 vakit namazı muhafaza eylemek. 5 vakit namazı. Muhafazanın tabi tadiler, kan, vakti saat falan onun geniş izahı var. 50. farz Yetim malını almaktan Sakınmak Korumak başka Bir de kendin almamak Kendi yer bir de Korumak ayrı farz Kendin yememek Ayrı farz 51. farz Allahu Teala hiçbir şeyi şirk koşmamak Hocam efendi bu 51. oğlum bu birinci ya İşte Böyle bir tasnif var Hasan-ı Bazı Hazretlerinden gelen Efendim şeyde tabi ki burada iman nedir her zaman için Birincidir ama velakin Bunun da şirkin de neleri var Kısımları var Çünkü buradaki şirkten Maksat ne Riya yani gösteriş Yapmamak yoksa Öbür türlü şirk olsa o nereye gelmesi lazım En başa imanla Alakalı zaten o Öbür türlü şirkte olan 54 farz var mı Bir farz bile yok Ona cehennem farz 52. farz, zina yapmamak. Efendim, zinadan sakınmak. 53. farz, içki içmemek. 54. farz, yalan yere yemin etmemek. Bunların hepsi inşallah 13'ü konuşulmuş. Diğerleri tek tek konuşulursa kaç ders ister bunlara? Yani bir otur yok. 30. 14'teyiz ya. Yok, 40 mı? Oo, benim hesabım ne kadar yanlış ya. Matematiğim bozuk. Onun için bana çok kazık atan olur yani. <gülüyor> Tabii benim gibi adam. Saf adamım ben ya. Önüne gelene inanıyorum. Peki demek ki 40 tane ders lazım ama belki bazısı kısa izahlı olursa bir, bir derste iki konu geçer. Yani inşallah bunu bitirelim. Bu dersleri bitirelim, bu farzları ihmal etmeyelim. Şimdi bu gece böyle oldu. E, Yatsıdan sonra hep geri mi gelecek şimdi? Yatsı geri gelecek. Onun için yastan sonra olsun. Yatsıyı da ezanla hemen cemaatle kılalım. E, Yatsının akabinde buluşalım ama çok geri gelirse o zaman da onu sekize falan sabitliyoruz. Bazı hepten yediye falan da düşüyor. Millet yetişemiyor ya. Onu o zaman konuşuruz. Yani şimdi vakitler müsait. Bayağı bir geri Gelse bile değil mi? Kaçta okundu şimdi? 43. Geçe mi? Kaç? 8-43. Evet, evet. evet tamam. O geri gelirse bir biz de onu sabitleriz. İnşallah. Şimdi gitsin bakalım bizce. Yedi buçuk kadar falan. Yedi buçuk kadar falan böyle yatsadan sonraya devam eder. Ezan yedi buçuktan aşağı düşmeye başlarsa sabitleriz onu. İnşallah inşallah rahman. Evet. 14. farz. Neydi? İhlas. Ne buyuruyor Allah Teala? Estaezi billah ve ma'amiru illa li ya'budu llaha muhlisin din hanifa ve yuqimi's-salate ve yu'tuz-zekate ve zalike'd-dinul kıyme. Beyne suresinde ve ma'miru kullar hiçbir şeyle emrolunmadılar yani ben onlara yağmurları siz yağdırın demedim otları siz yetiştirin demedim efendim beni yedirin demedim bana vergi ödeyin demedim değil mi? allah Teala adam bir dükkandan çıkacak diye bir hava parası alıyor Bak, büyük yerler olursa böyle elli milyar yüz milyar hava paraları bile var Mevla bu kadar hava aldırıyor adama. Bedava. Bir hava parası atsam Mevla. Bu millet bundan başlayabilir mi? 24 bin nefes. Bütün dünyanın cihazlarını da kendine bağlasam bir nefeste ileri veremiyorlar. Nefes bittiği zaman. Nasıl bu, bu hava parası? Ya. Doğal gaz parası. Anamız ağladı. E şimdi ya hava temizlendi dedik ama bu sefer... Yani hava temizlendi ama efendim ekmek yemeyecek hale geliyor adam temiz hava ama para yok ne yiyecek adam? Temiz havayı alacak gücü de kalmadı ki göz, ağzından feri kalmadı, gözünde feri kalmadı ve bu sefer Mevla bu kadar güneşlen bu kadar hararet temin ediyor Rabbim güneş parası yok he? Su Allah'ın suyunu getirmekten ne kadar para alıyorlar? Allah yağdırmasa su yaratamazlar. Su parası efendim. Rabbimiz ki o Teala bu kadar suları yağdırıyor. Para yok. On için ve ma'muru onlar hiçbir şeyle emrolunmadılar illalî ibdullah. Ancak ancak Allah'a ibadetle emrolundular. Bana kulluk edeceksiniz ya sizden bir tek bunu istiyorum. Kulluğun da şartlarına bak. Namaz, oruç, hac, ne kadar da kolay. Ama rastgele ibadet etmeyecekler. Öyle ben kıldım oldu. Demeyecekler. Şartına şurtuna ayetsiz namaz yıkılmayacaklar. Ondan sonra. Efendim o da gördü mü? O da beğendi mi? Felancanın haberi oldu mu benim hacca gittiğimden ya? Aa sen haberin yok mu? E ben kapıyı da yeşile boyadım. Hacı da yazdım. Sen hala vay anasını ya. Kaç sene oldu ya falan. Hacca gittin. Adamın duymasına ne gerek var? Ama olmaz. Şimdi o da bir de helallık alacağım bahanesiyle bir de. Gerçi bir hak hukuk da olmasa bile arasında sırf numaradan helallık alacak da işte ömreye gittiğini duyuracak beyefendi yani. İhlas yok. İbadeti niye yapıyorsun? İhlas ile yapacak. Halis yapacak. Lehu Allah için eddine ibadeti ancak bana tahsis edecekler. İhlas ile ibadet etmekle emrolundular. Yoksa hünefa bütün batılları bırakacaklar. Hakka meyledecekler. Ehli sünnet dışı bütün inançları terk edecekler. Sadece ehli sünnet inancına yönelecekler. Ramazan-ı Şerif'te yine çıkarttılar. Ne bozuk adamları. Çok şey olmadı. Yani. Fazla bir şey olmadı ama bir iki tane ama çok bozuk adamları çıkarttılar. Ya o aziz bayındır o. nedir ya? Allah Allah. Allah. Peygamberden şefaat istersen şefaat ya Resulullah desen şirktir diyor. Ya, bu adam bunu diyor. Nasıl olacak? Aman diyor camide fazla durmayın. Camide durmak iyi bir şey değil. Namaz kıldın hemen çık. Sünnetleri evde kılacaksın. Ya adamın evi nerede? İş yeri nerede? Yani sünnetleri kılma demek istiyor. Ne işler ne işler ne işler? Hünefa. Batılları bırakacaklar Hakka yönelecekler Ehli sünnet ve cemaatten Kıl kadar ayrılanlardan ilişkiyi kesecekler Onları terk edecekler Görüşmeyecekler, konuşmayacaklar, dinlemeyecekler hiç Dinleyemezsin Sen ancak Benim gibi ıı, Ertesi gün cevap vereyim diye dinlersen O başka, ben de çok vakit bulamıyorum Ama milletten de ıı, Nakillerle de iş yapmak istemiyorum çünkü halk bazı aktarımlarda katma çıkartma yapıyor. 13'ün adama bindiriyoruz. Bu sefer yarısı boşa gidiyor yani. Adam dedi ki ben öyle demedim, öyle dedim falan. Bu sefer ayıp oluyor. Ondan dolayı biz mecburen adamın kendi ağzından ne demiş ne dememişi dinlemek zorunda kalıyoruz ki kalkıp insanlara bu adam böyle dedi diyebilmemiz için. Şimdi sizinle benim burada neyim var? Farkımız var. Yoksa size... Bunları takip edin, dinleyin diye izin var mı? He? Yok. Siz efendim bunları arasında ayrım yapacak, bu görüşler arasında ayrım yapacak bir ilminiz varsa dinleyin. Ama bu ilme sahibi olmayanlar sakın batıl ehlini dinlemesinler. Adam da diyor ki ya bu sakallı diyor. Ya ben sana sakallık olursa ehli sünnettir dedim mi? Ehli sünnet itikadı nerededir? Akıldadır, kalptedir. Her sakallı ehli sünnetten midir? Değil. Onun için çarşaflı da olabilir. İtikadı bozuk olabilir çarşaflı olduğu halde. Biz burada şekilcilik yapmayalım. Allah sizin kılığınıza, kıyafetinize bakmaz. O şeye bakar tabii. Açık gezdin, kapalı gezdin, sakalını kestin. O başka o. O İslam'ın hükmünü demiyorum. Ama... Sizin kalplerinize bakar. Niyetlerinize bakar. Sen namazda görünüyorsun bedenen. Ama niyetin ne? Müftünün kızını almak için müftüyü kandırmak. E onun için gelmişsin camiye. Onun için Allah senin camide oluşuna bakmaz. Camiye ne niyetle gelişine bakar? Suretlerinize bakmaz ne demek? Senin suretin İslam'a uygun olsa da kalbindeki itikadın bozuk olursa o suretinin düzgünlüğüne itibar etmez. Ama tipin şeklinde İslam'a uymuyorsa o başka itikada taalluk etmez. İmanın düzgünse sen Müslümansın. Kılın kıyafetinde İslam'a uymayan şekiller varsa günahkarsın. O ayrı bir şey. Ona da bakmaz demek değil. Şimdi bir de bu hadisi ona okuyorlar. Niye? Efendim kadın çırıl çıplak geliyor çarşaflıya diyor ki Allah sizin suretlerinize bakmaz diyor. Kalplerinize bakar diyor. Onun için benim kalbim temiz. Sen boşuna kapanıyorsun. Efendim ben ne kadar açılsam da senden iyiyim falan. Bu safsata. Bu felsefe. Bu yanlış. Anladın mı? Yani Allah senin namazına bakmaz. Kalbine bak. Olur mu namazına bakmaz? Kılıyor musun? Kılmıyor musun? Ona da bakar. Kılmayan günahkar olur. Onlar ayrı bir şey. Yani ikisini bir düşünmeyin. Demek ki Rabbim ihlası emrediyor. İhlas nedir? Şu ayet kerime bunu Tefsir ediyor. Tabi çok tarifleri var. Astaghfirullah. <gülüyor> Hayvanlarda, davarlarda sizin için elbette muhakkak çok büyük ibretli dersler var. Yusku yu kumim mafi Biz sizi o hayvanların karınlarında bulunan e, efendim sütten suvarıyoruz. Size süt içiriyoruz. O süt ben beyaz. O nereden çıkıyor? Min beyni farsin. Ve demin hayvanın işkembesi üç kademeli. Bir kademesinde kan var. Bir kademesinde süt var. Diğer kademesinde gübre var, fışkı var. Şimdi bu kanla gübrenin arasındaki noktadan size süt içiriyoruz. Lebenen, süt halisan. Halis işte, ihlastan geliyor, hulus maddesi. Ne demek? Arı-duru. Safi. Yani onda bir damla kandan eser yok ve bir damla e, gübreden pay yok. Eğer ki bir e, kova süte, bir damla kan düşse, bir damla gübre düşse kimse onu içmez. Kimsenin midesi onu, onu almaz. Onun için Rabbim buyuruyor, bu size ihlas için örnek olsun. Nefis, yetmiş şeytandan pis, gübre gibi bir pislikti. Şeytan inne ciri ciremi ibn Adem mecra'd-dem. Şeytan Adem oğlunda kan damarlarına kadar işler. Kan nereye gidiyorsa şeytan oraya kadar gidebiliyor. Hadis sahih. Şimdi o zaman ne oldu? Kan gibi nüfuzlu olan şeytan ile efendim gübre gibi pislik olan kötülüğü emreden nefsin arasından bana öyle bir ibadet çıkarın ki ne şeytan bir şey bulaştırmış olsun ne nefis bir şey karıştırmış olsun o ibadet sade bana halis olsun. İşte bu ihlasın misalederi. Yani nefis şeytan işe girmeyecek. Allah'ım cümlemize ihlas nasip eylesin. İhlas kazanmadan ölmekten bizi muhafaza eylesin. Ela agah olun dikkat edin. Lillâhid dinul hâlis Karışıksız ibadet hiç nefisten şeyden, bir şey bulaşmayan ibadet sadece Allah'a yakışır. Sadece Allah'a yakışır. Yani başkalarına yapacağın işlerde her şeyi karıştırsan bir şey yok. Ama ibadet yapıyorsan, kulluk yapıyorsan onun Allah'a ayrılmış olması lazım. Onda bir şey müdahil olmaması lazım. Rabbimiz ne vuruyor? Kehf suresinin sonu En son ayetinde Teccadi billah. Fe ve la bi ibadeti Kim şeyi, Rabbine yapacağı ibadete ortak etmesin bana kavuşacağını uman, huzuruma çıkacağına inanan, mahşerde hesaba çekileceğine itikad eden. Evet, bazıları var, varsa dünya yoksa dünya onların umurunda değil Mevla. Değil mi? Varsa dünya yoksa dünya umurumda mı Mevla diyor herif. Zırvaya bak. Mevla da onlara ateşi hazırlamış. Tutuşturuyor da tutuşturuyor. Onların yeri ateş. Şairullah in ki الذين öyle kullar var ki bize kavuşacaklarına hiç ummazlar. Ya ahiret var işte Allah'a kavuşur kavuşma durumu var mı falan. Bir ufacık ihtimal bile vermiyorum diyor. Biz ahirete çıkacağız diye konuştuğumuz zaman, cennetten cehennemden bahsettiğimiz zaman bizden de ne yapıyor? Dalga geçiyor. Ne diyor bir tane kaşar yaşlı kaşarlardan. Kastede köşe yazısında İyi ki dedi bu hocayı dedi, çıkarttılar televizyonlara da. Bunun dedi nelere inandığını anlamış olduk. Ya bu adamlar nelere inanıyormuş diyor ya. Yani öldükten sonra adam dirilir mi ya? Onlar o kafada. Aman aman aman aman. Biz Allah'a kavuşacağımızı umuyoruz. Ummaktan öte inanıyoruz. İnanmaktan öte yakı inen gözle görmüşten öte şüphe etmiyoruz. O zaman Rabbim buyuruyor, bana kavuşacağını ummayan katsın karıştırsın, ne yaparsa yapsın. Bana kavuşacağına inanan salih amel yapsın. Makbul amel yapsın. Elverişli amel yapsın. Rabbisi ne yaptığı ibadete? Kimseyi ortak koşmasa. Ben diyor, istemiyorum. Mevla. Ben ortaktan münezzeh olanların en zenginiyim. İnsanlardan bile öyleleri var ki hiç ortak alırlar mı? Öyle adam var ki ortağın lafını bile yaptırmaz. Öyle zenginler var, öyle güçlüler var. Mevla buyuruyor, benim yarattıklarımdan bile hiç ortak kabul etmeyenler var iken dünya işlerinde hiç ben kul ibadette, yaratan ben olduğum halde ortak kabul eder miyim? Femen amile amelen eşreke fi ma'ye gayri kim bir salih amel yaparken namaz, oruç, abdest, zikir, sohbet, emr-i bin maruf, iyiliği emretmek falan o işte benimle beraber başkasına ortak katarsa onu da terk ettim. Yaptığı ameli de terk ettim. Gitsin kime beğendirdiyse, kime gösterdiyse sevabını ondan istesin. Benden alacağı yok. Benden alacağı yok. Ya bu kadar namaz kılınıp, oruç tutulup, hacca gidilip, zekat verilip, zikredilip, ne bileyim, yani bir de milleti ortak katarak e, bütün bunları zayetmek etmek, ahirette sevapsız bırakmak, iptal etmek bir akıllı işi değil yani. Fakat bu nefis durmaz. Bir şey katmaya çalışır. Ama size bir müjde vereyim. Teterhaniye isimli fıkıh kitabından naklen. Bir insan diyor bir işe Allah için başlarsa, sonra o ameli yaparken arada başka bir şeyler girerse... Allah ona itibar etmez diyor. Baştaki niyeti muteberdir. Ha bu çok güzel değil mi? <gülüyor> Mesela geldin camiye, durdun namaza, işrak kuşluk neyse bir şey kılıyorsun Veya teheccüd, şu bu Sen Allah için geldin, Allah için kalktın Kimseyle anlaşmalı değildin Durdun namaza falan Tam namaz kılarken geldi birisi Arkadan öbürüyle konuşuyor fıs fıs fıs, fıs. Ki, Maşallah ne güzel kılıyor falan Sana da girdi bir şeyler Bir havalar girdi bu sefer senin şey biraz karıştı. İbre, ileri geri yapmaya başladıysa da ne buyuruyor? Sen bu namaza gelirken, başlarken kimseyi hesaba katarak mı başladın? Yok. Allah'cığım başladın namaza. O arada kalbine bir şey geldi gitti. Bu muteber değil. Rabbim ilk niyete bakıyor. Elhamdülillah. Böyle olmasa var ya o arada gelen gidenin haddi hesabı yok. Bizde çok olur öyle. Tabii mi? Onun için Efendim Rabbim eylesin kerem eylesin Bizlere şirksiz, şirkten arınmış, halis ibadet nasip ederek bizleri muhlis Kullarından eylesin, muhlis Samimi Evet, ibadeti kulluğu onun için yapan Yani, bilmiyorum daha Ekseri Müslümanlar Yaptığını Allah için yapıyorlardır, öyle düşünüyorum Söz ediyorum. Çünkü adamın cenneti yok, cehennemi yok. Ona, onu neyle beğendiresin yani? Niye onun için iş yapsın ki? Şimdi burada şöyle de bir tarif bu işi temiz eder, tefrik eder. O da nedir? Eğer Allah için yapan adam bu işi, onu kimse görmese de o işi yapacak mıydı, yapmayacak mıydı mesela? Bu çok önemlidir. Yani sabah namazını kılıyor. O arada biri şahit oldu. Adam uykusundan kalktı. Teheccüde kalktı falan. Ama biri de işte gördü onu veya görmedi. Bu adam, bu kişi beni görmese haberimi almayacak olsa teheccüd kılmazdım mı diyor. Yok. Yani Allah için kalkıyor. Kılıyor ama biri de duyunca seviniyor. Şimdi bu ihlası bozmaz. Buradaki tarifi siz nasıl anlayın? Eğer bu adam duyacak da, sevinecek de, beni daha fazla sevecek de, bana daha takva sahibi adam diye hürmet edecek diye böyle düşünceler olmasa veya bu imkanlar olmasaydı, kılar mıydı, kılmaz mıydı? Eğer yine de kılardıysa bu Allah içindir. Buradan ayırın. Kendinizi de buradan hesaba katın. Ben buraya şimdi efendim bir hayra, bir hizmete, bir vazifeye gidiyorum. Ama felancalar orada olmasa gitmezdim eğer bu düşüncedeysen demek sende riya var. Ama o varmış yokmuş fark etmez ama o da varsa da var. O da beni görüyorsa da görsün. Ama o beni görmeyecek da olsaydı da ben giderdim o hizmete. O nasihata, o hayra, o yardıma ben varım. Vardım. O zaman bu riya değil. İnşallah. Böyle kendinizi dengeleyin. Ama onu kendiniz daha anlarsınız. Herkes kendini en iyi bilen yine insanın kendisidir. İstefti kalbeke vey neftiakel müftün fetvayı kalbine sor. Bütün müftüler sana fetva verse de eğer senin içinde bir sıkıntı varsa o işi yapma diyor. Anladın mı? Eğer bir işten senin içine bir sıkıntı geldiyse bu iş karıştı diye evet, ondan vazgeç. O riya tehlikesi olacağını anlıyorsan o. No. Allah için olmaz o iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yecihu l-ihlas ve şirkü yevmel kıyameti. Beyne-i de illa. İhlas ile şirk. Kıyamet günü Allah'ımızın huzuruna gelecekler. Şekle giriyorlar. Ahirette ameller neye girecek? Kılık değiştirecek. Şekle girecek. Mesela zekatı verilmeyen mal ne suretine girecek? Tuvh yukalev mel kıyameti. Efendim o... Kıyamet günü yılan ejderha suretine gelecek ki sokularak şuja'en ekra yani kafası kel tüysüz yılan ejderha yani zehri çok kuvvetli olan bir ejderha şekline girecek altınlar gümüşler stok edilen mallar yani zekatı verilmeyenler ondan sonra diyor mütubi adamın boynuna gerdanlık gibi o Yılan dolandırılacak. Allah Allah. Daha bugün hadi Şerif yazdık tefsiri. 17. Cüz, cildi yazıyoruz. Ruhul Furkan tefsiri. 17. cildi yazıyoruz. 16. cilt çıktı. Burada da var. Efendim Arifan yayınlarda da var. Takımlarınızı, cildlerinizi tamamlayın. Çünkü bundan sonra biraz daha hızlı çıkar. 17-18 falan okumaya da yetiştiremezsiniz. Amele hiç yetiştiremezsiniz bu sefer. Hemen başlayın. Allah'ın kitabı tefsir... Kur'an bu kadar izah yazılıyor ya. 16. ciltte neler yazıldı mesela? Bugün 17 daha, o tabii çıkmadı. Daha yeni başladık, hazırlıyoruz. Allah vakitlerimize bereket versin. Amin. Orada ne hadis-i şerifler yani? Zekatı verilmeyen, stok yapılan mal. Allah Allah. Adama ne kadar azap ettirilecek ondan ya. Efendim, omzundan diyor, eee, Yılan şeklinde, ejderha şeklinde omzundan girecek, arkasından çıkacak, oradan girecek, omzundan çıkacak. Efendim ateş halinde kızdırılacak, kızdırılacak, kızdırılacak. O kızgın ateş, efendim e, omuzlarının üzerinden, e, kemiklerin üzerinden konacak. O oradan yaka yaka yaka yaka, efendim göğsünün memesinin ucundan çıkacak diyor. Hadis-i Şerif Bukhari ya. Bugün Bukhari'den yazdık ya. Onun için arkadaşlar böyle toz pembe değil bu işler. Yuttururuz, muttururuz, kalabalıkta kaynatırız, karışırız. Yok öyle bir şey. Herkesin hesabı var. Ona göre tevbe. Ona göre şimdi birisi de ben 20 sene cekat vermiyordum. Ee şimdi tevbe ettim kabul müdür. Kabuldür ama geçmişe dönük kazalarını vereceksin. A Şimdiden başlasak nasıl olur? Bundan sonra vereyim. E tamam benim cekatım bir milyar yani bin lira tutuyor, 2000 lira tutuyor. Ama 20 seneyi hesap geriye götürürsen o 40 bin, 40 milyar para tutacak ne benim. Var mı paran? E var ama yani hepten boşalacak kasa ya. Ben anlamam. Sen namazı kılmadın. Şimdi tövbe ettin. Kaza gerekir mi? Gerekir. Şimdi bu ilahi açılarının bazıları da kaza gerekmez diyorlar. Şimdi bir de onu çıkartmışlar. Hiç kaza gerekmez diyorlar. Bunlar işte kendilerine göre yani bir halk oluşturmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle düşünüyorlar. Biz bu işleri kolay fetvalar verirsek halk bizi daha çok sever. Zannediyorlar. Bizim Türk milleti de hiç enayi değil. Uyanık oldukları için hadi be diyorlar bu bize uygun düşsün diye uydurdu diyorlar. Hal nasıl anlıyor ya? Halbuki adama diyor ki kaza icap etmez. Kılma rahatına bak diyor. Adam diyor ki sen diyor rahatına bak ya. Sen, sen şine bak diyor ya. Ben namazı kılacağım. Nasıl kaza yok diyorsun diyor ya. Yani millet inanmıyor biliyor musun? Halbuki ona ne diyor? Kılma rahatına bak diyor. Zekat diyor. Kaza lazım diyor. Şimdi başla diyor. Tamam diyor. Adam diyor ki Cık. ya hoca benim içime geleni konuşuyorsun ama diyor içim rahat değil senin lafından. Diyor. Çünkü allah Teala ne diyor? Bütün müftüler fetva verse de kalbine danış. Kalbe bir soruyorsun. Kalp diyor ki istediğin kadar ordinalist profesör olsun, ilahiyatın dekanı olsun, sana kaza kılmadan olur dese de ahirette bu beni yakar diyor. Ya adam hoca ya ilahiyat falan. Yok diyor. İçim rahat değil işte. Sen o içine sor. Onun için millet bizi niye tutuyor? Yani doğruyu konuştuğumuzdan tutuyor. Doğruyu konuştuğun zaman da milletin beğenmeyeceği zoruna giden fetvalar, hükümler çıkıyor. Ama yine de halkımız yapamasa da sen bana doğruyu anlat. Ben yaparım yapamam. O beni alakadar eder. Bana yanlış konuşma diyor. Halk bunu istiyor. Allah sapmaktan, saptırmaktan muhafaza eylesin. Onun için inşallah yarın akşam bütün milleti haberdar edin inşallah. Biraz itikattan, ahmentüden biraz anlatmak lazım. Millete hep bilmiyor ya. Allah Allah kimdir desen sıfatını bilmiyor ya. Yani millete yarın akşam inşallah 15-20 milyon kişi dinleyecek diyorlar. Yani gelen haberler öyle. Onlar bir hesaplamalar yapıyorlar. Ben anlamıyorum o hesaplamaları da siz tebliğ yapın. Tebliğ. Anladın? Herkese duyurun. Efendim, i̇nşallah Lale Gül Efem de verir. Radyodan televizyon icap etmez. Ama bizim için mühim olan kimler? Televizyon cemaatleri. Çünkü onlara bu doğruları pek anlatan yoktur. Onun için biz onlara ulaştırmamız lazım ya. Yani. Ulaştırmamız. Lazım. Siz o tip insanlara duyurun yani çevrenizde. şunlar. Maşallah yani. Bazı bakıyorum Ramazan'da bayağı kavga çıkmış. O mı dinleyelim, bu mı dinleyelim bilmem ne. Şimdi adam diyor. Hoca Paşa Camii'nin imamı var Rize'li. Uyanık adam hafız. Burada diyor her akşam diyor 1500 kişi iftar ediyor diyor. Orada 25 30 lokanta varmış. Şu Sirkeci'de Hoca Paşa Camisi var. Çok mübarek bir cami ha. Gidin ara oraya, o camide de kılarsınız. He, lokantacılarla anlaşmam yok, yanlış anlamayın ya. Beni de bedava yediriyorlar diye bir şey yok da orada yemek bile yemedim daha hiç. Ben de bir gece gittim oraya. Ondan sonra Sizin içiniz durmaz, suizan Etmeyeceksiniz ya farz, onun için edersiniz siz yani. He. Orada Dediler bizim bu camiyi de bir anlat Hoca Efendi dediler, şimdi bir laf arasında geçti. Diyor burada 1500 kişi diyor Her akşam iftar ettiği. böyle bir iki şey. Yol tıkalı, sonu kapalı olduğu için ortaya seriyorlar, bütün hepsi. Ben de yeni gittim daha oraya, ne hikmeti. Bu kadar İstanbul'da doğdum, büyüdüm, bilmiyorum. Efendim, yahu diyor, kadın kapalı diyor, başka hocaları illa açsın istiyorlar, işte, i̇şte Hepsi bir işte televizyonlar, iftarı bekliyorlar. Çıplak kızları diyor, illa çüppeli hocayı açacaksın. Diyorlar diyor, onun için bizim cemaat da değişmeye başladı biraz. He? Diyorlar ki, bu hocayı da kendimize mi uyduracağız diye. Bu hocayla dönecek diye bir de benim hakkımda böyle laflar da atmaya başlıyorlar. Şey beni de bozmuş. Ne o? Ortam mı ne? Bugün bir dergide yazıyor. işte diyor ki bu hocayı da diyor, bu hoca diyor. Keşke eskisi gibi olsa. Ne farkımız var eskiden? Niye? Onlar rahatsız oluyor. Çünkü sakallı adam efendim cübbeli adam televizyonlarda milletin evine, ocağına girmesin. Onların rahatsızlığı o. Onlar diyor ki, hoca efendi sen elli kişiyle, yüz kişiyle Camide zikre devam et. Ne işin var bizim çıplak kızlarımıza da vaz ediyorsun. Onların derdi başka. Ama biz inşallah artık biraz biz bu işte kurban gibi olduk ama e yani bu işin sıkıntısı çok. Şöhretin afeti çok, belası çok, sıkıntısı çok. Bana maddi manevi sıkıntısı var bu işin pek karı yok bana. Ama artık ne yapalım? Meydanda boşluk var. Bir başkaları bu işi yapsaydılar Keşke ben kurt korunsaydım. Kenarda dursaydım ama yok. Mecburen Allah bir tesir yaratmış. Bu tesirle birkaç kişiye daha hidayet yaratır Allah inşallah. Allah. Yaratan Allah. Evet. Celle. Bizde hiçbir şey yok. Odun gibi bir şeyiz. Felç felç etse odundan beter oluruz ya. O konuşturuyor, o düşündürüyor, o bildiriyor, o bulduruyor. Hepsini yaratan o. İşte her cuma sekiz buçuktan sonra inşallah başlanacak. Evet. Şimdi kıyamet günü ihlas da de Allah'ın huzuruna gelirler. Ne demek gelirler? Yani şekle girip gelirler. İhlas iyi surette güzel hangi surette olduğu beyan edilmiyor. Mesela ölüm kesilecek cennetle cehennem arasında hadiste var ya yutâ bilmevt fi suratı kebşin emlâh alaca koç şeklinde gelecek diyor mesela. Ölüm Cennetle cehennem arasında gelip kesilecek. Yani iki tarafta ölümsüz manasında. O orada mesela diyor ki ölüm alaca koç suretinde gelecek. Ölüm denen nesne koç şeklinde gelmiş. Mesela burada tabii denmediği için ben şimdi burada e, kendi kafamdan şu şekil bu şekil diyemem. Ama bir şekle bürünüyor. İhlas güzel surette. Şirk kötü surette. Artık neyse Rabbim onları tasvir edip Huzuruna kabul ediyor. İhlasa Rabbim buyuruyor. İhlas ne demek? Öyle efendim yaptığını Allah için, ibadeti Allah için yapma. O da bir ibadet. i̇badet bir var bedenle yapıyorsun, eğiliyorsun, doğruluyorsun. Bir de var onu sırf Allah için yapıyorsun. O da ibadetin ruhu. Öbürü ibadetin bedeni, kalıbı, şekli. İhlas görünmüyor. İhlas da ibadetin ruhu. Ne gibi? Esas insan ruhtur ama ruh görülmüyor. Ama eğer ki bir namaz, bir zikir, bir ibadet, bir sohbet, Allah için yapılmıyorsa o ruhsuz beden gibi kütük. Rabbim ihlasa ne buyuruyor? İntalik entevehlük eylel cennet. Sen ve senin ehlin doğru cennet yolunu tutun. Ve kulli şirk, şirkede diyor ki o ortak koşmaya, Talkenlüke ilen ne sen ve senin adamların yani bana yapılan ibadetlere ortak katanların bir de var ki tabi hepten Allah ile birlikte başka ilahlara tapmak o tamamen şirk bir de var ki Allah için yapılan işte bir de başkasının e, beğenmesini gözetmek ni ona niyet etmek o da işi karıştırır o da Riya diyor ki Rabbim şirk sen ve ehlin de doğru cehenneme Allah bizi ihlasın tarafında lütuf keremiyle huzuruna kabul eyleye. Mutarrif ibn Abdullah radıyallahu anh büyük velilerden bir söz söylemiş, çok güzel söylemiş. Men akhlasa ukhlisale ve men khallata khul Temiz iş yapan, yaptığı kulluğu ibadeti safi yani halis yapana mükafatları halis verilecek. Yani hiç keder, endişe, korku, üzüntü, acaba cennetli bir mahşerde beklerken başıma ne gelecek, mizanda günah cevap, ne taraf ağır basacak, heyecan yok. Ama kim Allah'a yaptığı ibadette karışıklık yaparsa, ona da diyor verecekleri mükafatı karıştıracaklar diyor. Nasıl karıştıracaklar? İşte cennete gidene kadar dokuzu doğuttururlar adama. Kabirden kalkar, başıma ne gelecek? Mahşerde durumlu olacak. Mizanda cevap günü alıyor. Sıratı geçebilecek miyim, töközeyecek miyim? Bir düşer, bir kalkar. Çok heyecanlı olur yani. Çok heyecanlı olur hiç. Öyle kalpten gitmek olsa çoktan gidilir de orada kalp malpteki durmuyor. Onun için çekersin yani. İyi bir şey değil ki. Halbuki ihlaslı olana daha ölürken melekler geliyor. La tekafû la tekafû. Korkmayın, üzülmeyin. E şimdi ölürken bu haberi alan mahşerden efendi hazretlerinden çok dinlemişiz kabirden kalkarken melek geliyor diyor hemen adamı karşılıyor diyor ki bu mahşerde çok şiddetler çok dehşetlerle karşılaşacaksın ama hiçbirinden endişelenme onlar sana değil adama bu garanti veriliyor biliyor musun onun için karışık iş yapana karıştırırlar samimi iş yapana samimi safi yani e, kedersiz üzüntüsüz korkusuz mükafat verirler Rabbim nasip eylesin amin, amin. Cüneyt Kim Cüneyd? Mağdadi Sultanül Arifin. Allah'a bilenlerin padişahı o. El ihlas ma turidullahi teala bineyy amelinkan. İhlas öyle bir ameldir ki o amelle sen ancak Allah'a murad edesin. Hangi amelden olursa olsun. Adam namaz kılar. İhlas yok. Öbürü çalışır. Çapa kazar. İhlas var. Onun Allah için yaptığı yediği yemek bile ibadet Niye ki ibadete kuvvet olsun da çaptan düşüp de ayakta kıyamda duramam diye yiyor. Orası ihlas oluyor. Buradaki adam Kabe'yi tavaf ediyor, iflas ediyor. İhlas yok. Rabbim görüyor, Rabbim biliyor. Evet, evliyaullahtan biri de diyor? El ihlas enta male bi tamam. İhlas beklentisiz amel edeceksin. Beklentisiz. Ne demek beklentisiz? Bu işi incelersen iş daha da gider. Yani cenneti bile kafaya Takmayacağım Yani bundan şu cennette Şu köşkü alırım onu bile Ona heveslenmeyeceğim Sahibi razı olsun Hanenin sahibi razı olsun Rıza mahalle olan cennetini kabul buyursun da Zaten cennetine kabul buyursun Meselesi de olmayacak şeyde Hesapta da Zaten razı olursa Seni de razı olmadıkların arasına atacak Hali yok Ama beklenti olmayacak Sevap beklentisi bir... Esası bu işin ne biliyor musun? Sevap beklentisi bile olmayacak. Ama bu biraz çok ince. Hoca de o kadar ince ayar bize çekme. Çünkü kopar bir tarafından. Neyse sen Allah için yap da velev cennet için olsun. Çünkü cennet de Allah, Allah için olsun. Adam mesela bir ibadete bu arada da aklıma geldi diyor. Bir de huriler muriler de var ya cennette çok hoş olacak herhalde falan. E ne yapalım şimdi sana da gösteriş yaptın e, huriye mi gösteriş yapıyorsun? Mübarek. Yani o gösteriş sayılmaz. Ama düşük makam. Makam düşük. İşte Yunus Emre'nin dediği gibi cennet cennet dedikleri değil mi? İki köşk, iki huri falan. O sen onları isteyenlere ver onları diyor. Bana seni gerek, senin meseleleri. O da biraz her yani ağzın kaşığı değil. O da tasavvufta ihlas makamı daha derin bir makam. Ama ne diyor? Hadis-i Kutsi'de buyuruyor. Ben azlamı ben. Cennete girmek için Veya cehennemden kurtulmak için Bana ibadet edenden Daha zalim kim olabilir Uuu, O bir işte Tasavvufi işler Onları pek size açmıyorum O kadar ki Ya hocam hani bir cennet isteği geliyor bize ya Gelsin canım ne yapalım En azından insanlara göstereyim diye yapmıyorsun ya Ama Esas iş Falûla mağrûq cennetim ve lâ anar. Elem ekumüştü Ben cenneti cehennemi yaratmasaydım da ey benim kullarım benim rızam için ibadet edin deseydim. Benim ibadet e, ibadet olunmaya hakkım yok muydu diyor Allah. Yani bu cennet cehennemi ben size duyurdum. Atik erime de yine Musa aleyhisselam'a beyan eder ki ne buyurur? İnne sâ'ate ecün ey Musa kıyamet mutlaka gelicidir. E kâdûh Neredeyse ben gizleyecektim onu Hiç demeyecektim cennetçi cehennemi Amma işime gelmedi Niye? Bunlara cenneti cehennemi de demeseydim Hiçbiri kulluk etmeyeceklerdi Korku yok Beklenti yok Ve bu sefer de Allah rızası için Allah rızası için olan işler hep ortada kaldı Meydanda zaten Onun için etmeyeceklerdi Bu da benim işime gelmedi Niye bu sefer cehenneme gideceklerdi Ben yine de duyurayım Mevla buyurdu aslında isterdim ki, Mevla buyuruyor, hiç cennet cehenneme takılmadan sırf benim bu ibadeti hak ettiğim sevgili rabbleri olduğum için bana tapsınlar ama işte karıştırıyorlar işi. Herkes yaptığının karşılığını bulsun diye kıyamet gelecek. Ben de onu bildiriyorum Allah buyuruyor. Yani bildirmeyecektim az da ama bu da baktım ki kullarımı ne yapacak? İbadetsizliğe sevk edecek. Onun için İhlas, beklentisiz amel etmendir. Süheyl radıyallahu anh bu da mübarek bir zattır. Buyuruyor ki el-ihlas en la yumazicez sirra gayra mevlahu İhlas, kişinin kendi iç alemine mevlasının rızasından başka bir niyet karıştırmamasıdır. İçinde sadece Allah'ın rızası olacak. Ya bu iç kalp Allah'ın elinde. Kurban olduğum Allah'ım. Biz senden ihlas istiyoruz. Bu kalbimizi arındırmadan, ihlas ile müşerref kılmadan, sırf sana kulluk yapma makamına kavuşmadan canlarımızı alma ya Rabbel Amin. Amin Şimdi bir dua yapalım inşallah. O dua ile beraber efendim şu ihlası isteyelim bakalım. İhlası isteyelim, verilebilir ha. Cuma gecesi, Kadir gecesi gibi gece Kadir gecesi gitti Gerçi İmam-ı göre gitmedi O bir senenin içinde de gizli olabilir ama Ramazandadır kuvvetli görüş Ama Gitti Amma ve lakin Cuma geceleri Her hafta bizimle beraber inşallah Cuma geceleri Dualar yüzde yüz kabul Beş gecede dua asla olmaz Kadir gecesinde nasıl dua kabulse diyor Cuma gecesi aynı kabuldür diyor Allah her hafta bize Cuma gecesi verdi Aman bu cuma geceleri, bu perşembeyi cumaya bağlayan gece. Mubarek gecede dualar boş çevrilmeyecek inşallah. Şimdi bir de bir iki ilanımız vardır. Şimdi Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı size ben çok ilimler yazdım. Yazdım ama efendim sonunda size söz verdiğim bazı duaları yazıyorum. Yazılması beklenen bir dua. Miraç dersinde size bir dua söz verdim. Kaç senedir? 20-30 senedir bu Miraç'ı anlatırım ben. Hep Miraç'ta bir dua geçerdi. Ben de bir kitapta yok o. Dedim ki hatırlıyorsanız bunu bir yazsam. Şimdi bu dergi bunun için kolaylık oluyor bana. Çünkü bir dua ile bir kitap çıkmaz ama dergide bir iki dua, bir iki dua yazdım da en azından söz verdiklerim insanlara ulaşıyor. Onun için. Bu Arifan dergisi bu dergi gibi değil. Bu kaç kitaba bedeldir bu? Daha da şimdi çoğalacak. Yazıları artırıyoruz şimdi. Daha da yazıyoruz. Şimdi önümüzdeki ayda mesela Mücerrebat. Denenmiş Evliya denediği işler. Şu kadar besmele şu şu iş görülür, şu şuna yarar, bu buna yarar. Hepsini yazacağız inşallah. Besmele'sinden başladık yani. Bunlar size çok lazım. Bu harifana sahip çıkın. Yahya İbni Said hatırlayacaksınız. Resulullah Mirac'a götürüldüğü gece elinde ateş şulesi bulunan bir ifrit ne yaptı? Feşine düştü. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baksa sağına soluna ne kimi görüyordu? O cini görüyordu. Bundan dolayı kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oldu. Ondan sonra Hazreti Cibri ile çok efendi Musa sallallahu aleyhi ve sellem çok ayetler okudu. Hangi ayeti okusa da ayet ya okuduğu halde cin gitmiyor. Ya ayetlerle de gitmedi. O sırada Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a geldi. Zaten yanında Miraç'ta Sallallahu dedi ki sana bir takım kelimeler öğreteyim. Onları okuduğun anda bu ağzının üstüne tökezlenecek ve ateşi sönecek. Hemen şu dua: Evcudü bi recillahi'l kerim ve bir kelimâtillah tamâtillah tilâb câbizune berru manasını da yazdım. Min şerri yenzil min es min şerri mâ min şerri dera hem mağrurumuna hem şeriftenin leil ve nihar, illa ya rahman. Ne kadar sürdü? Bir dakika sürmez ya. Bu kadar ama ihlasıyla okuyacaksın. Allah'ın kıymetli cemaline, zatına sığınırım diyor. Allah'ın tas tamam kelimelerine ki o kelimeleri ne iyiler, iyiler geçebilir ne kötüler geçebilir. Yani o kelimeler herkesi durdurur yani. O kelimelere sürmek. Gökten inenlerin şerinden, göğe çıkanların şerinden, yerde yarattıkların şerinden, yerden çıkanların şerinden, gecenin gündüzün fitnelerinden, gece gelen her musibetten, hayırla gelen dışında ne kadar uğrayan varsa insandan cinden, hepsinden sığınırım Allah'ın keremli zatına ve tas tamam kelimeden. Ey Rahman, bunda bir zorluk yok. Ama bazıları o kadar yani hakikaten e, tembel oluyorlar üşenik oluyorlar yani bunu okuyacağına o cinle uğraşmayı tercih ediyor yani <gülüyor> öyle tembel adam avuzu diyemiyor ya yani bunu aşmak lazım bir avuzu dediğin anda bitirirsin işini şeytanın da cininde Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeleri okuduğu anda ifrit, ifrit de azgın cin Ağzının üzerine tökezlendi. Alevi söndü. Ben de bunu size çok evvelce de söz verdim. Yazarım inşallah diye. Şimdi dergide 53. sayfede yalnızda bulunsun. Türkçesi de var. Okursunuz. Okutursunuz. İnşallah Rabbim çok var yahu. İnsanlar bana geliyorlar. Çok sıkıntıları var bu cin işlerinden. Ya. Millet kadınlar. Gençler perişan halde olanlar var. Allah muhafaza eylesin. Rabbim kurtars, Fazl-ı Kerem'iyle. Şimdi 54 farz şerhiyle beraber zaten bu eski bir eserimizdir bizim. Bu size devamlı arz ediliyor ama yeni gelenler sohbeti yeni dinleyenler var. Ee, onun için onlar 54 farz onu takip edebilirler. Röyül Furkan tefsiri Azka yayınlarından çıktı. 16. cilt elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa. Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa burada ne olmuş efendim? Tabii Firisti'ni saymayalım. Filistin'i saymazsak hemen hemen efendim 626 sayfa. 626 sayfa. Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa. Bundan sonra hep Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa bir cilt çıkacak. Şimdi 16. efendim ee cilt ile beraber ne oldu? 10. cüzün ilk 10 sayfası çıktı. Şimdi 17'de ne olacak? 10. cüzün ikinci 10 sayfası hazırlanacak. İnşallah bu ne demektir? Kur'an-ı Kerim'in üçte, Kur Kerim üçte biri on yedinci ciltte çıkınca Kur'an-ı Kerim'in üçte biri on cüz tamamen bitecek elhamdülillah. Yani yirmi beş senemize patladı bu iş. Ama bundan sonra hızlandıracağız inşallah. Efendi Hazretlerimizin himmetiyle. Ve böylece bu tefsirden istifadeler devam edecektir. Ee, geri ki ciltlerden de hepsi arkadaşlar size temin ederler. On altıncı cilt size arz ediliyor. Efendim Bu Efendi Hazretlerimizin hizmetidir. Ahızka yayınları da ki Efendi Hazretlerimizin kurdurduğu bir müessesidir. Benimle alakası yok. Yani Ahızka yayınlarından benim bir alacağım, vereceğim yok. Bu ayrı bir şey. Ahızka yayınları Efendi Hazretlerimizin kendi hizmetleriyle alakalı yeni kuruldu. Anlıyor musunuz? Ha, bunları farklı değerlendirin. Yani o hoca her şeyi kurduruyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Böyle bir iftiralar yaparsanız. Ahirette çok büyük perişanlık yaşarsınız. Allah muhafaza etsin. Benimle alakası yok bunun. Ben size duyuruyorum. Bu tabii kitap olarak çıkmıştır. Allah yeni ciltlere muvaffak eylesin. İslam'da tesettür e, bu cd'ler yok diye bize çok şikayet geldi. E, arkadaşlara rica attık falan uğraştılar. Şimdi yirmi kadar cd çıktı sohbetler. İslam'da tesettürle ilgili mp3 halinde bu ne kadardır bilmiyorum dakikasını makasını yazıyorlar mı? Dışını da göremedim. Efendim İslam'daki örtünme çok önemlidir. Bu hususta konulu sohbetler olarak bu var. 20 tane kadar da takım halinde de isteyen bütün sohbetlerden çok e, insanlar merak ediyorlardı. Bandrollü olarak. Çünkü korsan yayılmış gitmiş. Adam bir de yalan koca. Hocadan izinliyim diyor. Halbuki benim böyle bir satana iznim yok. Ama Allah için dağıtana iznim var. Ama adam satıyor, arabalar alıyor, evler alıyor. Efendim ondan sonra da geliyor bana. Havaalanında ben Tamatçı Ömre'ye giderken kalabalıktan istifade Hakkını helal eder misin diyor. Ben de dur bakayım diyorum. Ne hakkı? Öyle ne yaptın kardeşim? Kızımı mı kaçırdın? Arabayı mı çaldın? <gülüyor> hakkını helal böyle dümdüz olmaz. Onun için e böyle satma işinde olanlara duyuruyorum. Bandrolsüz olan Bandrolsüz olan CD'lerin hiçbirinden Rızamız yoktur. Satanlar için konuşuyorum satanlar. Çarşamba'da her yerde satıyorlar. Hiçbirine rızamız da yok, helallığımız da yok. Sattığı için. Ama adam bana geldi dedi ki ben 10 bin tane dağıtıyorum. Sat, efendim, Bastırıp çoğaltırıp mesela ben o adama dağıt diyorum. Dağıtana bir şey yok. Ama Allah'la aranda senin. Sen eğer bundan para kazanıyorsan bu haramdır. Bu iyi bir şey değil. Bir de ikinci haram hocanın izni var diyor. Yalan da girdi ikinci haram. Onun için Allah muhafaza etsin. Siz bu bandrolü CD'ler, bundan sonra size çok çeşit CD çıkacak inşallah. Yani piyasa boş kalmasın ki bunlara da fırsat doğmasın. Böyle haram işler yapmasınlar. Şimdi efendim kardeşlerim, e, ameliyat olanlar, dua isteyenler var. Efendim, onlara dua edeceğim inşallah. Da önce İnegöl'den Cemalettin Hoca Efendi vefat etti. Bizim Yusuf Çelener Hoca var, tefsirde hizmette bulunan kardeşimiz, hoca arkadaşımız. Onun bacanağıydı. O da elli elli sekiz yaşlarında bir şey. Çok mübarek bir imamdı yine gölde. Efendim, damarları da tıkalıydı. Neşeli, şakra adam. Birden uyudu, uyanmadı. Yani, çok itikatlı, ehli sünnetliydi. Öyle bir imanlı, itikatlı adam çok az bulursun yani. Öyle. Kocakar itikadı üzere. Çok sağlam itikadı var. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Derecesi hali olsun. Bizim hukukumuz var. Ee, ahirette. Ben de tabi Biraz böyle ölenler başladıkça ben de korkmaya başladım yani. 13'ündür ki onlara da hediye gönderelim. Biz de biraz aklımızı başımıza devşirelim. tevbe edelim inşallah. Cemalettin hocamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu şâhedetleri hediye ederek ruhuna isaleyle, kabrine nur eyle, derecesine aleyle, alimleri velileri sevmesinin bereketini göster kendisine. Geride bıraktığı ailesine sabır cemil, ecri cehcan ile Çok sabırlar ver çoluk çocuğuna. Çok sabırlar yaşcan eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Kömlekçi Mehmet Efendi kardeşimiz bizim yakınlarımızda bulunuyor. Onun da kayınçosu Bedri Büyük adında 40 yaşında vefat etti o da. Kalp tak tak tak tak gidiyor. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Efendim vakti gelen gidiyor. Onda ruhuna bir şahadet buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve Resûlü. Hediye ellerimizi Rabbim isal eylesin, kabrini nur eylesin. Diğer bütün geçmişlerimizin, cemaatlerimizden, bütün hepimizin akraba-i teallukatımızdan, müminin-i müminat-i ervâhî buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve Resûlü. Allah'ım kabirlerinin nur eyla amin. Sübhane Rabbil alîle aleyel vâbel Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elüke al-cenneh ve na'udhibike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke rıdâke vel-cenneh, na'udhibike m'seqatike vel-nâr. Allahümme inna nes'elüke al-cenneh, ma qarrab eyleyâ min kavlim ve amed. Na'udhibike minen nâr, ma min Amin. Allahümme minnaselüke min khayr ma seheleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve ne'udu bike min şerri ve sehadeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleyke l-vela hule ve la kuvvete illa billahi l-alil-azim. Amin. Allahümme minnaselüke minel khayri kulli acili ve acili ma alimna minu ma lemna alem. Ne'udu bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minu ma lemna alem. Allahümme ma kazaytelenâ minkazâfece alâ akıbette uraşedâ. Allah'ım ربنا اتم لنا من كرمه مهي لنا ان نمرنا رشدا. Allah'ım ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. Ya rahimer rahimin ya rahimer rahimin ya rahimer rahimin. Sen fazlınla bu gece bize ihlas farzını beyan ettin, zikrettin, naklettirdin. Kurban oldum sana Allah'ım. Senden başka kapımız gidecek yerimiz yok. Sen bize ilim, amel, ihlastan ibaret İslamiyetin şeriat-ı garra'nın 3 rüknünü de tamamlamayı nasip eyle yar. Ya Rabbi bu ihlas sır. Sen buyurdun ki el ihlasu sirri ihlas benim sırrımdır. Estevdiu kalbemen ahbabtu kullarımdan sevdiklerimin kalplerine ihlası emanet ederim. Bizi de o sevdiklerine ilhaka ile. Bu sırrı bizim de içimize tevdi ile. Bu emaneti muhafaza etmeyi de bize nasib ile. Biz senin sırrına layık değiliz ama kurban oldum sana Allah. El insanü ve insan benim sırrım ben de onun sırrıyım buyurdun ehseri takvim üzere eşrefi mahluk olarak yarattın biz ya Rabbi bir talepte bulunmadan sen bizi var ettin halk ettin varlığından haberdar ettin şimdi kimse ne kim ne istiyor kim ne istemiyor biz onu biliyoruz biz senden ihlas istiyoruz ya Rabbi ya Rabbi ihlas olmasa biz yanarız ya Rabbi ahirette mahvoluruz ya Rabbi onun için bize ölmeden tam bir ihlas nasip eyle ya Rabbi amin ya Rabbi ve alemin şu gece şu duaya amin diyenden hepsine ihlas ile müşerref kılarak canlarını al. Ya Rabbel Alem. Amin. Ya Rahimler Rahim. Mübarek Cuma gecesinde reddolunmayan dualarıyla hak ile müstecabi. Ya Rab hastalarımıza acil şifa. Ya Rab bir buçuk aydır efendim bel fıtına ameliyat olmuş. Ee, Abdullah Haka kardeşimiz işte demek ki düzelemedi. Dua açıyor Efendim hizmetleri olmuş. Evvelce külliye zamanında bütün dua isteyen hastalarımız var. Acil şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ihsan Fakir kullarını hazinenden, helalden merzuk eyle. Haramlardan, şüphelerden muhafazayla. Amin diyen dillerini harcı, azad ne Yani Yarınki akşamdaki sohbetimizde tesirli eyle. Amin. Bütün insanların kalplerini çevir ya Rabbi. Amin. Her işlerini bıraktır, dinlettir ya Rabbi. Amin. Ehli sünnetleri, itikatlarımızı tasih ettir ya Rabbi. Amin. Bize de konuşmaları becettir ya Rabbi. Allah'ın bize de riyadan uzaklık ihlas ver ya Rabbi. Amin. Amin. Allahu salli aleyhissine Muhammed. Ve aleyh aleyhissalâbü Evet. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın hüsulü için e, salavat şerife okuyoruz. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve, sellim ve, barik, ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el, el habibil alil kadri el -habibil el azimil cahil ve ala ali ve sahbihi الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الهاش رب النبي واله وصحابه وشايخنا الكرام الفاتحة